Assalamu alaikum wa rahmatullah Elhamdulillah Elhamdulillah Elhamdulillah Nehmeduhu ve nesta'inuh Ve nestağfiruh Ve nautu billahi min şururi Enfusina ve min seyyati Amalina Men yehdihillahu felamudille lah Ve men yudlil felamudille lah Ve neşhedu En la ilahe illallah Vahdahu la şedike lah وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللهِ اتَّقُوا اللهَ وَاتَّقُوا إِنَّ اللهَ مُعَلِّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ, الشيطان الرجيم, اسم الله الرحمن الرحيم. من o who is a believer, so we do not deny his good deeds, and we do not punish them for their deeds better than they did. بالله فمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okumuş olduğum birinci ayetikere nakil suresi 97'de erkek olsun kadın olsun bir mümin olarak kim salih amel işlerse hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz buyruluyor. İkinci okuduğum Bakara Suresi 38. ayette de mal olarak kim benim hidayetime tabi olursa onun için korku yoktur, üzüntü içinde de olmayacaklar, mahzunda olmayacaklar onlar deniliyor. Sevgili kardeşler, günler akıp geçiyor, çocuklar genç, gençler yaşlanıyor, yaşlılar ahirete hazırlanıyor mu, gençler de onlarla birlikte ahireti hesaba katıyorlar mı? o hepimiz için birer soru işareti. Ama dün Ramazan geldi geliyor derken bayramında da geçtiğini hemen göre verdik. bu konuda bayram ertesi değerlendirmemizle ilgili bugün sohbet etmek istiyorum. Bayram coşkusunu diğer Müslümanlara da taşıyıp kardeşçe kucaklaşıp bayramlaşmak bunu Sadece belirli günlerin dar kalıplarına sıkıştırmamak, belki tüm günlere taşımak gerek. Allah'la beraber onun rızasına uygun yaşanan tüm zamanların bayrama dönüşeceğini dillendirmemiz icap ediyor. Halk arasında biraz e, hoş olmasa da bir deyim vardır. Deliye her gün bayram diye atasözü haline gelmiş bir ifade. Bu söz, bayramdan ne anladığımıza göre doğruluğu değişecek bir ifade. Bayramı vur patlasın, çal oynasın cinsinden sorumsuzca eğlenmek, hayatı oyun ve eğlenceden ibaret saymak kabul edilirse ve insan günlerini böyle geçirirse o zaman deliye her gün bayram olur. Yok, günleri ibadet bilinciyle getiriyorsa insan, Allah'a kulluğun neticesi bayram olacağından, o zaman akıllıya her gün bayram olacaktır. Hani her günü Ramazan olanın ertesi günü nasıl bayram olacaksa, dünyası Ramazan olanın günlerini Ramazan'daki gibi ibadetle geçirenin ahireti bayram olacaksa, işte biz bu bayramları günlerimize de yaymak durumundayız. Gününü Allah'la değerlendiren kimsenin ki, yarını bayramdır elbette. Akıllı kimse iman edip ibadetlerle inancını ispatlayan ve yarınlarda sürekli bayram yapmaya hak kazanan kimsedir. Ramazan, Kur'an'ın kendisine indiğini bilen ve ona göre hayatını tanzim eden kimselerin Ramazan'ı olduğu gibi, Kur'an'ı ve hükümlerini önemsemeyen ya da başka şeyleri Kur'an'a tercih eden, Kur'an'a ters ilke ve yaşama biçimlerini reddetmeyen kimseler için, yani Kur'ansız, kitapsız yaşayanlar için, hani Ramazan da yoktu, bayram da. Bunun tersine, Kur'an'la hayatını dolu dolu geçirenlerin elbette Müslümanca ibadetinin neticesinde bayram yapmaya liyakat kazanması söz konusu. Delilerin bayram anlayışıyla akılların bayrama yaklaşımı da elbette cennetle cehennem kadar birbirinden farklı. Deriler bayram yapmayı hak etmedikleri bayram ortamı olmadığı halde hatta Allah'a isyan edilen zaman dilimlerini bayram kabul ettiği gününü sorumsuzca eğlence içinde geçirebildikleri halde akıllılar öyle yapmaz. Onlar eğlence içinde faşink gibi bayramları değerlendirmediği ve Allah'a itaat ederek onu yücelterek onu tekbirlerle I, nafile ibadetlerle hatırladıkları günleri bayram yaptıkları şekilde diğer günlere de bunu yaymaya çalışırlar. Her gününü kadir bil diye bir atasözümüz var. Her gününü kadir bilenin kadir gecesinde indirilen Kur'an'ı hayatına geçiren kimsenin bayramı yakındır ve süreklidir. Akıllılar Allah'a kulluğun sonucunun bayram olduğunu bilir. İslam'ı her şeyden önce kendi hayatına ve çevresine hakim kılmanın bayramı hak etme anlamına geldiğini unutmaz. Her gün bu coşkuyu yaşamak için Allah'la, O'nun kitabıyla, O'nun rızasıyla, O'nun yardımıyla beraber olmaya çalışır. Böylece her gününü bayram yapmaya ve güzelleştirdiği günlerini de Allah'a daha yakın olunacak günler olarak geçirmeye çalışır. Evet, akıllılar her gününü bayramlaştırmaya çalışır. İşte bizim de bu anlayış içerisinde tüm günlerimizi bayramı hak edecek şekilde yaşamamız ve o coşkuyu Müslümanlara diğer insanlara da taşımamız gerekiyor. Çünkü güler yüzlü olmakta da Resulü örnek almak zorundayız. Yüce Resul çok gülmeyi özellikle kahkaha atmayı hoş görmez. Hiç, hiçbir konuda aşırılığı sevmezdi. Geceleri teheccüd, teheccüd için ayırdığı saatlerde secde yerini ıslatacak kadar gözlerinden inci gibi yaşlar döküldüğü olurdu. Sebebi sorulduğunda ''Şükreden bir kul olmayayım mı?'' diye cevap verirdi. O şükrettiğini geceleri nafile ibadetlerle Allah'a gösterirken Gündüzleri tebessümü, hoşgörüsü, iyimserliği, sevecenliği ile insanlara ispat ediyordu. Çünkü surat asılarak, şikayet edilerek şükreden bir kul olunamazdı. O yüzden önderimiz, resulümüz, modelimizin gözünden akan yaşlar insanlarla değil, sadece Rabbi ile baş başa olduğu secdelerle süslü gecelerin incileriydi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 Şükrettiği yüzünden belli olan bir çehre aydınlatmalı zalimlerin kararttığı çehreyi ve çevreyi. İçi ağlasa bile dışı gülmeli Müslümanın. Bir Müslümana surat asmanın karşısındakine hakaret ve kul hakkına tecavüz olduğunu bilmeli. Kardeşlerine merhametinin izleri yüzünden okunabilmeli. Hani bilirsiniz fıkradır. Pazarda bal satan fazla da pahalı satmayan bir kimse pek fazla müşteri bulamaz. Yakınır etrafına. E, niye benim müşterim fazla değil diye birisi de ona tavsiyede bulunur. Sen bal satıyorsun ama yüzün turşu satıyor. Biz İslam'ı anlatıyoruz, davet ve tebliğde bulunuyoruz ama insanları kırıp geçiriyoruz kimi zaman. Cevabı yapıştırdım diyoruz. Mümkün yapıştırıyoruz ama onu dinden daha soğutuyoruz. Özellikle e, sanal alemde Facebook'larda Twitter'larda e, karşımızdaki insanlarla çok çirkin tartışmalar yapıyoruz. E, İslam adına davet ve tebliğ yapayım derken e, onları dinden davadan çok daha fazla soğutan bir tavır içinde oluyoruz. Müslümanlar birbirlerimizle gönülden kucaklaşamıyoruz. Farklı cemaatler aramıza duvarlar örmüşüz. Ufak ihtilafları davanın dinin önüne koyuyoruz. Dolayısıyla yaptıklarımızı, sevgimizi, kardeşlik durumumuzu, vahdete doğru gidip gitmediğimizi, bu noktada Allah'ın rızasına nail olup olmadığımızı, Allah'ın yardımına muhatap olunacak bir çizgi içinde olup olmadığımızı değerlendirmek zorundayız. İnsan diliyle olduğu gibi haliyle, tavrıyla, yüzüyle de devamlı hamdetmeli, şükretmeli ve diğer insanlara bu insanın davası güzel olmalı ki mutluluğu yüzünden belli oluyor dedittirmeliyiz. Tabii bu seviyesizce cıvıklık, şuh kahkahalar, boş vermiş tavır zevkle eğlence içinde bir anlayış müminden ne kadar ol, uzak olmalıysa aynı şekilde karamsarlık ve ümitsizlik taşıyan bunalımlı bir yüzle de o derece çirkin kabul edilmelidir İslam insana gerçekten yaşanıyorsa huzur verir cahiliye düzenini muazzam bir inkılapla deviren peygamber nizamının ve çok, o çağın adı asrı saadet idi yani mutluluk çağı. Evet. Müslüman dünyada da güzellikler, haseneler içindedir. Etrafındaki güzelliklere karşı gözü kör değildir. İçinde yarım bardak su olan kabın dolu tarafını görür. Gül bahçesinde gözü dikenlere takılmaz. Allah'ın yarattığı o gülün güzelliklerini öne çıkartır. Evet, yarım bardak su olan kabın dolu tarafını görür ama gücü ve imkanı elveriyorsa boş kısmını önce kendisi doldurmaya çalışır. Unutmayalım, Allah Resulü bizden çok daha fazla eziyetlere, sıkıntılara muhataptı. Ama o hepimizden daha fazla güler yüzlü, tatlı dilli ve şükreden bir edaya sahipti. Bizden çok daha fazla geçim sıkıntısıyla hatta açlıkla karşı karşıyaydı ama bizim gibi hiç şikayet etmiyordu. O en sorumlumuzdan daha çok mesuliyet ve yük taşıyordu. Bizim hiçbirimizde kıyaslanmayacak kadar kuşatıcı ve ezici problemlerin çözümüyle uğraşıyordu. Ama bizden çok farklı olarak hamdeden bir yüze şükreden bir dile sahipti. Suratı asık, stres yüklü, bezgin, sıkıntılı, karamsar değildi. Her konuda olduğu gibi, o bize bu konuda da örnek olmalı. Onun bu sünnetini ihya ederek ihya olmalıyız. Onun saadet asrını her şeyiyle zamanımıza taşımaya çalışmalıyız. Evet, onlara korku ve üzüntü olmaz denilir bunun dünya ve ahirete şamil olduğu genellikle müfessirlerce değerlendirilir. Okuduğum nakil Suresi 97. ayette de ahirette e, eksiksiz ecir verileceği ayrıca belirtildiği halde salih amel işleyenlerin dünyada güzel bir hayata e, e, yöneltilecekleri, öyle bir hayat yaşatılacakları vaat edilir. Ümmetin fesadının zirvede olduğu şu yerde ve şu zamanda unutulan bir sünneti ihya edelim. Allah Resulü'nün tebessümlü çevresi çehresini ve e, tatlı dille insanlara e, tavrını. Çevremizdeki tüm Müslümanlara karşı e, neşemiz e, ve güler yüzümüz daim olsun. Hatta kısmen şakalar yapalım Allah Resulü'nün yaptığı gibi. Tebessümümüz, gülen yüzümüz, huzur kaynağını bulduğumuzun ilanı olsun, saadeti bu asra taşımanın yansıması olarak değerlendirilsin. Dilin şikayeti, suratın asıklığı, daha çok küfrün, nankörlüğün göstergesidir. Stres ve ruhi bunalımlar da kalpteki nifak hastalığının belirtisi olabilir. Gülen yüzün çoğunlukla şükrün ifadesi olduğu gibi, dilimizle sunamadığımız mesajı, Mümkün ki yüzümüzün tatlılığıyla insanlara sunabiliriz. İnsan hal diliyle de, beden diliyle de insanlara mesajlar verir. İşte Resulullah'ın o sünnetini yeniden bedenimize bir lisan olarak geçirmeye çalışalım yüzümüz davet etsin huzura ve cennete öncelikle yüzümüze bakan bize hayran olsun bize benzemeye bizim gibi olmaya çalışsın önce yüzümüz sonra sözümüz nefret ettirici değil müjdeleyici olsun evet haydi ne duruyorsunuz Siz de değiştirin şu şikayetçi nankör kimliğinizi içiniz ağlasa bile gülsün yüzünüz. Sevindirin, güldürün birbirinizi. Haydi ne duruyorsunuz? Çocuğunuzun veya kardeşinizin başını belki ne zamandır okşamadınız bile. Eşinize latif latifeler yapmayı mı unuttunuz? Kalbini incittiğiniz dava kardeşinize kefaret olarak kalp tamiri cinsinden 61 kez sevginizi gösterseniz e bir müslüman yüzüne bakmanın cennete bakmakla eş değer olduğunu yüzünüzle haykırsanız ya evdeki insanlarla yanınızdaki kardeşinizle görüştüğünüzde arkadaşlarınızla sevgi dolu muhabbetlerle kucaklaşsanız ya tanıdığınız ve tanımadığınız tüm müslümanlara selamı bayraklaştırsanız tebessümle hediyeletseniz ya Birbirimize vereceğimiz çok şeyler vardır. Selam gibi, teselli gibi, Allah'a davet gibi, güler yüz tatlı dil gibi, ille de para cinsinden verilmesi gerekmez. Birbirinize vermenin zevkini tatsanız ya, kıyamet gelmeden, namazdakine benzer kıyam için gerekli donanım olarak, öncelikle içimizdeki devrimin dışımıza yansıması kabilinden tebessümü, saadet asrının gül devrinin mirası ve simgesi olarak insanlara sunsanız ya elhamdülillah ve Rabb sana şükürler olsun ifadesini kitabınızın başından kendi başınıza kopyalayıp yüzünüze de yazsanız ya gül peygamber gibi etrafınıza güller gülücükler dağıtsanıza rahmet peygamberi sevgi peygamberi gibi gül peygamber gibi gönlümüzü güldüren peygamber gibi insanlara yüzünüzle, dilinizle, halinizle güzellikleri yaysanıza. Ela inne ahzine kelam da eblegan nizam kelamullahi l-melik aziz il-allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ el kuran fes temi'u ve ansitû leallekum turhamun. Aüzubillahi min Şeytanir Rajeem. Bismillahirrahmanir rahim. İnna dīna ʿind